Radyo tiyatrosu. Sayın dinleyiciler şimdi sizlere radyo tiyatromuzda Elveda Ceylan isimli oyunu sunuyoruz. Ezan Sadık Söz Tutan, Yapım ve Yönetim Niyazi Hancı, Ses Kayıt Ahmet Atalay. Seslendiren Sanatçılar, Hayriye Canan Kılıç, Ceylan Rüya Altay, Kurban Ağa İskender Bağcılar, Bino Ağa Orhan Kemal Aydın, Emine Ana Binnaz Möröy, Savaş Haluk Kesim, Zafer Şebnem Güler, Turgut Cüneyt Şen. kız neden heyecanlandın Hani o ağa var ya ha, Kurban ağa ve adamları Hasta getiriyorlar görüyor musun kızakta Hı, Zavallı kadın Köyden buraya kadar donmuştur soğukta Neyse gel pencereden bu tarafa Hazırlığa bakalım şimdi dolarlar içeri ...bu defa erkek olmazsa... ...geçen seferki gibi yapmam. Hem kadını hem çocuğu... ...hem de seni... ...atarım buradan Hayır, dışarı. Hayırlısını istemeli kurbana. Dua <gülüyor> et elimde nur topu gibi bir oğlan olsun. <gülüyor> ah, ah, Şöyle şu tarafa. <gülüyor> şu tabureye buyur. Otur kurbana. <gülüyor> Ne var? Agam binolar geldi. He? Nasıl? Nerede? Onlar da hasta getiriyor. Demek buraya geliyorlar. Demek hasta getiriyorlar. Hmm. Peki hasta kimmiş? Binonun karısı. Öyle mi? Hmm. Demek, demek o da bir nüfus artıyor. Peki. Şimdi siz üst yolda bekleyin. Peki ağam. Buyur otur kurbana. Allah hayır. Ebeler yok mu? Buradalar buradalar. Hah, hadi hastayı içeri alın siz hadi. Sen ebeleri çalın. Ne var ne oldu? Hasta getirdik bu hacı. Ee, nerede? Geliyor. Geliyor da... De... Erkek olsun istiyorum Bunu pazarlık edecek değiliz Siz hastayı Aa. getirin Aa. Yavaş yavaş Aa. Şu Şöyle buyur binaa. Otur. Aa. İlk çocukum bu ana Erkek olsun isteyen Bilmesin. bilmezsin. Beş senedir ben bunların içindeyim. Hayırlısıyla bugün bir atlassak Ceylan abla. Çok korkuyorum. İki can düşman salonda ters ters bakışıp duruyorlar. Birbirlerine girmeleri an meselesi. Of çok korkuyorum. Şu dışarının haline bak. Meydan savaşına başlayacak iki düşman ordusu gibi. Merak etme. Şu içeride oturanlardan emir almadıkça... ...onlar kıllarını bile kıpırdatmazlar. Bakışır dururlar. Ama neden... Neden bu insanlar birbirlerine düşman Aynı köyün insanları değil mi Hiç mi ortak sevinçleri Üzüntüleri yok Sen kan davası nedir bilmez misin Bunların bütün ömrü birbirlerini takip etmekle geçer A Şu salonda oturan kurbanağı var ya kurbanağı. İlk gelen Evet o O adam iki sene önce yine böyle karısını getirdi buraya Tabi bu karısı değil de O zamanki karısını Nasıl o öldü mü Ne gezer keşke ölseydi Anlamadım ah, O karısı kız çocuk doğurdu diye Kadını da çocuğu da burada bırakıp gitti kurbana Bir daha almamak üzere Ne diyorsun Peki sonra ne oldu kadın çocuk Ah ah kadının babası geldi götürdü Daha neler duyacaksın neler Şu Emine anayı bir gün dinle de gör Tabi bu yufka yüreğine dayanabilirsen ya Woo, woo, woo. bey verdin ikinci ne diyorsun hayır ya ikinci hasta burada daha yani aman Allah'ım birinci hastayla ikinci bebek gitti olur mu abla ikinci hasta burada ya bebek birinci ay, ay. olamaz aman Allah'ım ah. ...vuracak Ceylan abla? Onu baştan düşünmeliydin. Şu dışarıdaki adam... ...bir duysa çocuğunu baş düşmanına... ...verdiğini... ...neyse canım... ...iki çocuk da erkek... ...iki tarafın da gönlü oldu... ...değil mi? Söyleyeyim abla, gerçeği söyleyeyim. Sen kanına mı susadın kızım? İstersen bir dene. Yapamam, dayanamam... ...dişen azabından ölürüm... <gülüyor> Hayırlı sabahlar kızlar. Ben geldim. Hayırlı sabahlar. Hoş geldin canım. Hoş geldiniz Savaş Bey. Hoş bulduk. Ee, ben görmeyeli Nasılsınız bakalım? Berbat. Ben çıkayım. Yo yo senden gizimiz saklımız yok güzelim. Belki onun senden gizli bir şey vardır. Burada mıydın Emine Ana? Hayrola kızım. Ne var? Sapsarı olmuşsun. Yok yok. Yok bir şeyim. ...bak yavrum ben kırkımı açtım... ...az çok insan halinden anlarım... ...ağzın ne kadar saklasa da... ...gözlerin suratın bas bas bağırıyor... ...bir derdin var... ...bana söylemeyip de kime söyleyeceksin ha... ...bu memlekette yapayalnızsın... ...şurada bir senedir... ...sevincimizi, üzüntümüzü... ...beraber paylaşmadık... Ha? ...söyle anana... ...yoksa bir gönül işi mi... ...gönül işi değil Emine ana... ...vicdan işi... İşte Ne oldu kızım <gülüyor> Hayriye... ...söylesene ne oldu sana... Dinle öyleyse... <gülüyor> Olur şey değil, oldu işte. Yapacak hiçbir şey kalmamış. Ağlara doğru söylemek istiyorum ana. Aman kızım ağzından yel alsın. Cinayet çıkar vallahi, cinayet. Sen buraların insanına bilmezsin. Evvela her ikisi de köprü çocuklar öldürür. Düşmanımın oğlu diye öldürür. Sonra da seni, Ceylan'ı, hatta beni. Çok kötü şeyler olur, çok. Kurban Ağa, Bino Ağa su içtiği çeşmeden su bile içmez. Bino Ağa, Kurban Ağa'nın geçtiği yoldan bile geçmez. Bunlar sadece böyle hastanede, hapishanede bir de mezarda beraber olabilirler. O da arada mesafe bırakmak şartıyla. Kurban Ağa buraya getirdiği kadın onun üçüncü kız. Birincisini çocuk doğurmuyor diye bıraktı. İkincisini kız doğurdu diye burada godu gitti. ...Bini Ağa'nın ilk kanımı ve ilk çocuğu bu. Ama düşmanın çocuğunu aldığını bir duysa... ...ic çocuğu hemen öldürür valla. Belki karısını da... ...köy birbirine girer. Biz savaşla gezmeye çıkıyoruz. Akşama gecikebilirim. Ee, şey... ...Hayriye... ...gelir misin bir dakika? Bana para lazım. Ne kadar varsa ver. Şey... Hmm. Peki... Günaydın Hayriye, günaydın Günaydın Savaş Bey Ceydan yok mu? Yok sanıyorum alışverişe çıktı Neyse önemli değil, ben zaten seni ziyarete gelmiştim Ben şey, ben özür dilerim Bak Hayriye, lafı dolaştırmayı sevmem Demek istediğim şey ki Yani ben, ben hep senin için geliyorum buraya Anlamadım Ya Anlamayacak bir şey yok Hayriye Seni seviyorum Çık dışarı Bana mı dedin? Defol, defol diyorum <gülüyor> Demek beni kovuyorsun. Sen cesaretli bir kızmışsın. Ama unutma ki ağalar fazla cesaretlileri sevmez. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. ...bu savaş mıdır, barış mıdır... O sana fayda yok kızım. Bana da öyle geliyor. Yanılıyorsunuz. Savaşı tanımamışsınız daha. Ben altı senedir buradayım. Hala evleneceksin. Nişanlandık işte. Çok yakında da evleniyoruz. Hem... E, ...bazı duyguları insanı yanıltır... ...hissi konuşuyor olmayasın. Nasıl? Ne bileyim, kıskançlık insanlar için... ...insan kıskanabilir, çekemeyebilir de. Allah! ...şu ilçede ondan başka ele avuca gelir... ...erkek gördün mü yıllardır? Hal böyle olacak. Yanılıyorsun kızım bana öyle <gülüyor> geliyor ki... ...bu ilçede erkek kıtlığı değil kız kıtlığı var. Hele böyle sizler gibi tahsilli güzel kızlar. İşte o savaş mı harp mi neyse... ...o da bunlardan birini bulmuş. Su gider kom kalır derler. Sizler gidicisiniz. Bugün var yarın yok... ...onun kaçırmaması lazım. Neyse neyse keselim bu konuyu. Hayriye gelir misin biraz? ...para lazım. Para mı? Şey inan hiç param yok yanımda. Ayın 13 olduğu halde biliyorsun maaşlarımız henüz gelmedi. Yanında olmadığını biliyorum. Fakat banka fazla uzak sayılmaz. He, biliyorsun ağlar bir şey isteyince adamları yok diyemezler. Peki tamam... Ben okula gitmeyecek miyim baba? Me? Okula mı? Ee, tabii... ...gidersin oğlum... ...gidersin... Ama yedi yaşıma bastım... Hı. ...okular açılalı çok oldu... ...ne zaman gideceğim? Oğlum biliyorsun... ...okul binoların tarafında... ...yani gidemeyecek miyim? Hayır... Dayanamıyorum ana dayanamıyorum Çektiğim vicdan azabına mı yanayım Sömürülmeye mi Bu nasıl cezadır Ne kadar sürecek İntihar edenlere şaşardım Meğer ne kadar kolaymış Allah korusun kızım öyle söyleme Bak aklıma ne geldi Gerçi yıllardır evladım bildim Kızım niyetine sevdim seni ama Tayin istesen başka yerlere Uzaklara gitsen olmaz mı Göndermezler mi ki Düşünmez olur muyum bunu ben de çok düşündüm ama... ...korktuğum bir şey var. Her şeye rağmen... ...bir kere deneyeceğim. Baba kurbanlıoğlu oğlu Zafer var ya Ee, ne olmuş Selim babam beni okula bırakmıyor dedi Sen nerede gördün onu Bugün okulun önüne geldin. Ee? Seninle ben aynı gün doğmuşuz dedi Kim söylemiş Annesi Bir daha ne o çocukla ne de kurbanları süreleden hiç kimseyle konuşmak yok tamam mı Niye baba Onlar senin amcanı öldürdü oğlum Sen de onun amcasını öldürmüştün ama Bak böyle şeyleri bir daha kafana takma Ve bir daha onlarla konuşma o kadar Emine Ana ha, Geliyorum ha, Ne var kızı Haydiye nerede Emine Ana Aa, Lojmanda galiba daha gelmedi Eğer oradaysa hemen çağır ee? Seni uyanık seni Kendi kendine planlar yaparsın demek Beni uyutacaktın öyle mi <gülüyor> Yutar mıyım ben Ne oldu Ceylan Abla Sen çık Emine Ana Hainin çıkmış gözün aydın ee, Öyle mi Sağ ol Aa, Gerçekten Sağ ol Ceylan abla Yolculuk ne zaman Bilmem ki mesela yarın olabilir Neden olmazsın Emine Ana, Emine Ana... He. ...bana hemen savaşı bulmanı istiyorum Emine Ana... Ha, çok mu öyle Emre kızım? Çok, bugün akşama kadar mutlaka bana gelmeli... ...dairede bulamazsan evine... ...orada da yoksa belediye pasajının altındaki o kahveye bak... Hmm. ...annesine de haber bırak... ...gelince mutlaka bana uğramasını söyle... Allah Allah... Peki, nasıl istersen? Ne çeviriyor acaba bu kız... Emine bacı hoş geldin sefa geldin ama bu ziyaretinin sebebi ne ola? Misafire böyle soru sorulmaz. Lakin ilk defa evimize geliyorsun. Üstelik akşamın dar vaktinde. Hmm. Haklısınız. Gelişimin elbette bir sebebi var. Fakat bu sebebi konuşmak için vaktimiz çok. Çünkü... Çünkü ya ölü ya da sağ. Bu gece buradayım. Konuşmanızdan bir şey anlamadım Ebu Hanım. Bu gece buradaysınız, başım gözüm üstüne... ...devletin memuruna saygımız vardır... ...lakin bu ölü sağ gibi lakırtılardan... ...hiçbir şey çıkaramadım... ...neyse... <gülüyor> ...önce bir kahve içelim... ...zafer... ...buyur baba... ...anana söyle de kahve yapsın... ...peki baba... <gülüyor> ...maşallah çok akıllı çocuk Ebanım ...zehir gibi kafası var... ...okula göndermedim ama okuma yazmayı... ...kendi kendine söktü maşallah... Söyledin mi oğlum? Söyledim baba. <gülüyor> oğlum Ebene hoş geldin derdin mi? Hoş geldin. Hoş bulduk Zafer. Zafer de değil mi adım? Evet ya seninki ne? Benimki de Hayriye. Sen benim eben misin Hayriye abla? Evet Zafer. Sen çok okumuştun değil mi Hayriye abla? Eh biraz. Ben daha okula gitmedim de. Ama, ama ben Bino'nun oğlu Yaşar'dan daha iyi okuyorum. Sizin orada da düşmanlık var mı Hayriye abla? İnsanın olduğu yerde dostluk da var. Maalesef düşmanlık da zafer. Ya, e, beni rahat bırak oğlum. Ha, beni rahatsız etmiyor ki. Aa, ben derim ki... <gülüyor> e, isterseniz şu sizin mevzuyu bir an evvel halletsek... ...mesela nedir? Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Ha? Yalnız, yalnız konuşabilir miyiz? Tabii, nasıl isterseniz Ebu Çık oğlum Zafer dışarı. Çağırmadan da gelme. Peki baba. Ee, buyurun sizi dinliyorum. Bu gece son gece. Yarın gidiyorum Uzaklara Çok uzaklara gidiyorum hmm. Tayinim İstanbul'a çıktı Dönüşü olmayan bu yolculuğa çıkmadan önce Koskoca sekiz yılımı verdiğim bu memlekete Bir hatıram olsun istedim Sekiz yıldır ele avuca gelir bir iş yapamadım Dahası bazı sebeplerden dolayı zindan hayatı yaşadım <gülüyor> hmm. Buraya bir kararımı uygulamaya geldim Bu öyle bir karar ki Ucunda ölüm var ya, ...hayatımı ortaya Allah koydum. Allah Allah. İstersen kurbana ...bundan sonraki sözlerimi... ...silahını çekerek dinle. Tövbe estağfurullah ne demek o <gülüyor> Bino ağalarla olan düşmanlığınız... ...sadece bu köyü değil... Hmm. ...köyleri hatta ilçeyi rahatsız ediyor. Şey, Sekiz yıldır şurada... ...seni ve Bino ağayı seven... ...tek insana rastlamadım. Dostunuz yok. İnsan dostuz olur mu? Hmm. Sevginiz... De, ebe çiyesin. Hanım Ebe Hanım Ne diyeceksen onu de Misafirliğin hudutlarında çiğneme Ben buraya misafirliğe gelmedim Dedim ya Ölümü dönmemeyi göz aldım Sevilmek sayılmak istiyorsan Düşmanlığa son vereceksin kurbana Yüzlerce kişinin huzurunu iki kişi bozmamalı Çocuğunu neden okutmadın Okul bino ağların tarafında Onun için Peki bunda çocuğun suçu ne Hani oğlunu seviyordun Zehir gibi kafası var diye oğlunla iftihar ediyorsun O zehir gibi kafasını duvar arkasından Senin düşmanlarını kollamakta mı kullanacak ya, Sözün özü kurban ağa. Ben buraya iki sülaleyi barıştırmak için geldim Evet üzerime vazife değildi belki Yarın çekip İstanbul'a gidebilirdim Ama siz burada Birbirinizin açık taraflarını kollamaya Birbirinizin ölümünü beklemeye Ve birbirinize yeni yeni düşmanlar yetiştirmeye devam edeceksiniz ya, Kurban ağa. Hayat pis şeylerle kirletilmeyecek kadar kısa ...yarın düşmanın bir adet... ...kör kurşunu ile öldüğünü düşün... ...geriye ne bırakacaksın... ...korkuyla geçen bir ömür... ...ve sonu gelmeyen büyük bir düşmanlık... Yani. ...az önce oğlunu dinledin... ...okuyamamaktan... ...ve düşmanlıktan yakındı... ...yedi yaşında bir çocuğa... ...bu ağır duyguları yüklemeye hakkın yok... ...sonra... Ya bak Ebe Hanım... ...bunlar bilmediğimiz şeyler değil... ...yaramı deşiyorsun dikkat et... ...fakat şunu bilmelisin ki... ...bu işler tek taraflı olmaz... Şimdi ben ortaya çıkıp daha barış istiyorum mu diyeyim? İnsanın yüzüne tükürürler be. Sonra sen bilmezsin. Aslan gibi bir kardeşim öldü benim. Onun ruhu titrer ruhu. Kurban ağa, Tek taraflı olmayacağını biliyorum. Çift taraflı olacak. Yüzüne tüküreceğinden korktuğun kişiler bugün arkandan tükürüyor. Senin kardeşin öldüyse bin onun da kardeşi öldü. Dünyaya her gelen ölüme mahkum. Ölmek için de. ...bir sebep lazım. Ya trafik kazası... ...ya kanser... ...ya veren. Veya bir kurşun. Bir kaza kabul edin bu işi. Ölen öldü. Geriye kalanların yaşaması lazım. Huzurla yaşaması lazım. Sonra kardeşinin ruhunun... ...bu düşmanlıktan titremediğini ne biliyorsun? Boşuna yoruluyorsun Ebu Hanım. Bu iş olacak gibi değil. Neden? Cık. Ne bileyim. Tam 14 yıl oldu. Böyle sürüp gidiyor. Kurbana, bu barışın sağlanması için iki kişinin rızası kafi. Biri sen, diğeri Bino. Bino'yu tamam kabul et ve sen kendi fikrini söyle. Ee, şey, önce ben söylemem. Önce Bino'nun gelip benden barış istemesi lazım. Bu işin böyle sonu gelmez. Küçük bir fedakarlık lazım. Onu senden bekliyorum. Ee, benden bunu isteme bacı. Kahveleri getireyim mi baba? Getir Zafer. <gülüyor> Oturabilirsin Zafer. Hayır. O çıksın. Sen git oğlum. Bundan sonrasını onun dinlemesinde zarar yok. Şey lütfen Eba Hanım, bakın. O çıksın dedim. Zafer çık oğlum. Oğlunu seviyor musun kurban'a? ağa? <gülüyor> o nasıl söz Eba Hanım? Benim bütün ümidim o. Peki düşmanlık uğruna onu öldürebilir misin? Kimi? Zafer'i. Sen delirdin mi Eba niye öldüreyim oğlumu <gülüyor> Peki oğlun sana düşmanlık etse ne bileyim karşı gelse Evet değiştir şu konuyu o daha çocuk bana karşı gelmez gelse de ağzına bir tane patlatırım olur biter Baba döver de sever de boşver bunları geçsin Kurban Ağa Be. Zafer senin oğlun değil Sözümü kesme ve sakin ol Zafer yani şu masum Günahsız Akıllı çocuk Bino ağanın oğlu Olamaz Ne diyorsun sen Hatırlarsın Bundan yedi yıl önce Doğumhaneye birlikte gelmiştiniz evet. Doğumdan sonra bir yanlışlık sonucu Çocuklarınız değiştirildi Senin oğlun da Bino Ağa'nın evinde Aman Aslında buna yanlışlık dememek lazım Ölümün. Takdir diyelim Allah önce birer erkek çocuk verdi size Sonra onları değiştirerek Birbirinizin çocuğunu sevmeye nasip etti Böylece barışmanızı istedi Buna karşı gelme e, e, e, e ben, e ben, e ben buna nasıl inanayım Kim yapar bunu Sen bana yalan söylüyorsun Beni barıştırmak için bu yalanı uydurdum Öyle değil mi ha? Söyle Hı? Hayır. Hayır. Bu değişikliği ben yaptım. İstersen beni öldür kurbana ama gerçeği değiştiremezsin. Dediğim gibi. Bilerek, isteyerek olmadı. Belki de sadece emre uydum. Emre mi? Hı? O gün bu yanlışlığı düzeltecektim. Ama hem çocukları hem seni öldürürler dediler. O günden beri vicdan azabı ile kavruluyorum. Bu acı, bu yanlışlık, bu düşmanlık ...hepsi birden bitsin istedim. Küçük bir anlayış kurban ha. Fincanları alabilir miyim baba? Şey al. O... Ağlığını göster kurban ha. Ağlık kan kin değildir. Ağlık merhametliktir. Mertliktir. Yiğitliktir. Anlayıştır. Çocuğunu okutamamanın ezikliğini çekiyordun. Senin çocuğun yani Yaşar okuyor. Zafer de okuyacak. Memleketimizin Yaşar'a... ...Zafere ihtiyacı var. Onları kendi ellerinizle harap etmeyin. He be hanım. Beni mahvettin be. Can evimden vurdun. Esir aldın. Peki. Söyle şimdi ne yapayım ha. Bino ağaya gidiyorum. Peki de. <Gülüyor> ...gayrı sen bilirsin Eba Hanım. Seni can evinden vurmadım. Sadece yaranı tedavi ettim. Ve dokuz yıla yaklaşan sağlık memurluğu... ...görevimin en mutlu tedavisi bu oldu. Akşam yemeğini burada. Bino Ağa ve oğlun Yaşar'la birlikte yiyeceğiz. Öyle olsun, hoş gelsinler, sefa gelsinler Geçin <Gülüyor> Evimizi şereflendirmek nereden aklına geldi Ebe Hanım? Ne bileyim bir ziyaret edeyim dedim Bino'a. Akşamın bu vaktinde ha? He? Hem de tek başına ha? Allah bilmem ki. Baba öğretmenimiz bize dedi ki evimize misafir geldiği zaman onun niçin geldiğini ne zaman gideceğini sormayın. Bak hele keratoya. Peki ne soracakmışız? sizler gibi sessiz sessiz oturacak mıyız yani? Bir şey olur musunuz denilmiş. Gerekli hizmeti yaptıktan sonra size nasıl yardımcı olabilirim diye sorulurmuş. Benim ağzım o kadar laf yapmaz evladım. Sen de iyi şunları, hadi. Bir şey olur mu sınız özvöndüm? Sağ ol Yaşar, teşekkür ederim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bizi biraz babanla yalnız bırakır mısın? Tabi. Fazla vaktim yok bina Seni kurban ağa'ya yemeğe götürmeye geldim. Ne dedin, ne dedin? Yanlış duymadın. Düşmanlığınız bu akşam bitecek. Aileleriniz, köyünüz, ilçeniz huzura kavuşacak. ...ben de huzurlu olarak memleketime döneceğim. Kusura bakma ama... ...sen çıldırmışsın bu acı. Boyundan büyük işlere karışırsın. Hayır Bino Ağa. Çıldıran ben değilim. Yıllardır bir hiç yüzünden birbirlerine kan kusturanlar çıldırmış. Kardeşimin ölümüne bir hiç mi değilsin sen? Unutma ki... ...sen de bir kardeş öldürdün. Ve buna rağmen... ...kurban Ağa barışmak için seni bekliyor. Bino Ağa. Dört bir yanımız düşmanla çevriliyken... Birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyacımız varken birbirimize düşmanlık niye? Aslında önce senin barış teklif etmen lazımdır. Çünkü önce sen kurban ağanın kardeşini öldürdün. Bu işi sen başlattın. Şimdi de sen bitireceksin büno Yaşar'ın öğretmeninden öğrendiklerini göğsün kabararak dinliyorsun. Peki zafer niye gelemiyor okula? O çocuğun günahı ne? Heh. Bu barışı yapmaya sadece mecbur değil, aynı zamanda mahkumsun. Heh. Çünkü okula gelmeyen senin oğlun. Evet, çok istediği halde senin korkundan okula gelemeyen çocuk, yani Zafer, özbe öz senin oğlun. Nasıl yani? Dinle. <Gülüyor> Sen ben. Diyeceğimi dedim. Hiç zaferi görmedin mi? Ben şimdi oradan geldim. Zafer tıp atıp senin kopyan. Çünkü senin öz oğlun. Ha olur mu böyle şey? Bak katil edeceksin adamı ha? Katil olmak neyi değiştirir ki? Gerçekler öldürmekle kaybolmaz ki. Heh. Ne kadar kuvvetli olsan da kadere karşı gelemezsin binoğa. Bu akşam sizler öz çocuklarınıza kavuşacak. Yıllardır boşu boşuna süre gelen düşmanlığı bitirecek Huzura kavuşacaksınız Ben de küçük bir hizmetin sevinciyle İstanbul'a gideceğim Evet Yarın bu memleketten gidiyorum Gerçeği size bildirmek için geldim buraya Bu düşmanlık bitsin istedim Bu işte bir menfaatimin olmadığını biliyorsunuz Kurban Ağa'nın gösterdiği anlayışı senden de bekliyorum Kalk Yeni dostun Kurban Ağa bizleri yemeğe bekliyor Oğlun Zafer seni bekliyor Ne yaptın Ebe İlk çocuğumdu bu Yaşasın diye ismini Yaşar dedim Niye çok gördün onu bana Yaşar'ımı nasıl veririm başkasına Onu okuttum Aa, Yaşar öz babasıyla Mutlu bir hayat yaşayacak Sen de bu barış denen Zafer'i Kazandığın için Zafer'ine kavuşuyorsun Yaşar da okuyacak Zafer de El ele birlik olup bu millete hizmet edecekler. Kalka, yaşılı ile zaferi birbirine kavuşturalım. Zafere koşalım. <Gülüyor> Ben istiyorum Savaş O ağların köyüne gideceksin Ve kurban ağa ya da bina ağa ya da gerçeği söyleyeceksin Ama bak şimdi mesaideyim Ceylan Hiç olmazsa akşam Hayır gidin. kız bugün yolcu İstanbul'a gidiyor Onu bir kaçırırsa bir daha da ele geçiremeyin Zaten akşamdan beri ortalıkta yok Eşyaları lojmanda ama kendisi kayıp Belki de eşyalarını bırakıp kaçtı Girin Hayır kaçmadım Ceylan Buradayım Hoş geldin. Sana elveda demeden gitmek istemedim Şimdi hazırlandım ve yola çıkıyorum He. Sana da iki küçük sürprizim var Nedir? Birincisi Sevgilin diye körü körüne bağlandığın... ...ve para yedirdiğim bu hain... Hı? ...bana... Ne? ...senin Hı -hı. mesai arkadaşın olan bana... ...ilanı aşk etti. Ne diyorsun Hı -hı. sen Hayriye? Ne? Ama ben tenezzül etmedim. Verelim ikincisini. İkincisi de... ...içeri gel kurbana, Sen de bina. Zafer, Yaşar siz de gelin. Seni yeni dostlarımla tanıştırmak istedim. <Gülüyor> Birbirine bağlı bu iki dost insan Bu mert insanlar Beni uğurlamak için köyden geldiler buraya Aman Allah'ım Şimdi gidiyorum Elveda Ceylan